Üçüncü mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. İyi akşamlar, ben Sevil. Üçüncü mekan kütüphaneler, arşivlerle karşınızdayız, beraberiz. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiarıyla yolumuza devam ediyoruz. Ee, geçen buluşmamızda Karaköy dedik. Ee, Mimarlar Odası konuğumuzdu. Bugün ise Maçka'ya doğru uzandık. İTÜ Erol Üçer Müzik İleri Merkezi'den... Ee, öğretim görevlisi Özlem Gürkan bizlerle Hoş geldin Özlem'cim Hoş bulduk merhabalar <gülüyor> şimdi, şimdi ben Özlem'cim diyeceğim çünkü biz Özlem'le sınıf arkadaşıyız <gülüyor> Yıllar sonra radyo vesilesiyle tekrar karşılaştık Kaldığımız <gülüyor> yerden devam edeceğiz evet, evet. <gülüyor> ee, Şimdi İtümiyam nedir neler yapıyoru ben bir anlatmak istiyorum ama Onun öncesinde de bir binadan giriyorum ben Özlem <gülüyor> ee, Şeyi çok seviyorum Mimar yapısından bahsetmekten çok keyif alıyorum. Sizin binanız öyle. Keza Maçka çok güzel bir yer zaten. Evet. Şimdi göbeğinde. Evet. Yeşil olan nadir yerlerden. Maçka Silahhanesi'nde İtümiyam. Günümüzdeki yapının yerinde ikinci Mahmut tarafından yaptırılan ve sonradan mektebi idadiyle çevrilen bir kışla olduğu biliniyor. Ordunun gelişmesine ve artan silah kapasitesiyle, of bayağı bir... ...bağlı olarak bir silahlanma yapı, yapımı gündeme geldiğinde topografik olarak uygun olduğu anlaşılıyor. Ve 1875'te burası Sultan Abdülaziz tarafından mimar Sarkis Baylan'a yaptırılıyor. Anıtsal boyutu ve tasarımındaki seçkin sadelik ile ayırt ediliyor. Cumhuriyet döneminde bir sürü askeri müze deposu olarak kullanılmış... Ee, ...içinde armağan, nişan veya monogramları da kullanılan silah ve benzeri askeri motif stilizasyonları bezeme üyesine dönüştüren bir uygulama yapılmış. Bu iç mekan düzenlemesi konsepti ve kalitesiyle bilindiği kadarıyla İstanbul uygulamalarında tekil bir örnekmiş, mühim bir yapıymış. <gülüyor> 1955'te de İTÜ alıyor... <gülüyor> ...ve sizler yabancılar Okulu... ...İşletme Fakültesi de aynı binada Yan mı? Bina. Yan binada. Yan binada ve siz İtümiyam burada hı hı. bu nefis... olarak yer Evet, Balyan'a ait nefis yapılardan birindesiniz. İtümiyam lisans üstü seviyesinde... ...çağdaş müzik eğitimi sunmak... ...çağdaş ve müzik mirasını geleceğe aktarmak gibi bir e, amacı var. Yaratıcı ve araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek... İleri müzik araştırmaları yapmak ve sonuçları paylaşmak. Öğrenci ve mezunlarına alan araştırması, konferans sunumları, atölye çalışmaları, uzmanlık sınıfları, konser olanakları, bağlantılar, yurt dışında doktor imkanları sağlamak. Şimdi 99 yılında açılıyorsunuz. %100 İngilizce eğitim veren bir evet. kurumsunuz. Evet. Ee, yüksek lisans programı 99'da başlıyor. Doktora da 2002'de. 2002'de. Hı hı. Evet. E, sadece e, şimdi akademik program da nefis uzmanlık alanlarınıza baktığımda kompozisyon bilgisi, evet. bestecilik kariyeri, hı hı. şeflik de orkestra ve koro şefliği, etnomüzikoloji en sevdiğimiz, evet. <gülüyor> Avrupa kökenli sanat geleneklerinin dışında kalan tüm dünya müzikleri evet, galiba, evet. Hı hı. müzik yöneticiliği ve işletmeciliği, hı hı. küresel müzik endüstrisi, müzik teknolojileri, müzik dağıtımı, satın alma ve internet tabanlı doğrudan pazarlama. içeriğinde müzik teorisi, müzikoloji, performans ve sonik sanatlar herhalde yükselen evet, değer. Ses dalgalarıyla muhteşem şeyler yaratılıyor. Evet. Tabii sen evet. neler dinliyorsun orada? <gülüyor> evet. Dijital müzisyenlere yönelik elektroakustik müzik, mix media composition, seks sanatları yerleştirme konsepti ve tasarımı, dizüstü bilgisayar icrası, multimedya besteciliği. Son hmm. olarak da ses mühendisliği ve tasarımı. Burada da stüdyo pratikleri. Evet tabii tabii. Gezmişti ben sizin bölümü. Stüdyonuz da çok güzeldi. Evet. Perküsyon odanız çok güzeldi. Evet, Kütüphaneniz evet. zaten nefis. Onu konuşacağız. Eee <gülüyor> e, hani sadece bir okul değilsiniz. Siz dışarıda açıksınız. Güzelliği o. Konserleriniz, atölyeleriniz. Tabii. Ücretsiz. Ücretsiz ve dışarı açıyorsunuz. Evet. Ya gidip evet. izleyebiliyorsunuz. Mesela en son sizin İstanbul'un Müzikleri diye bir konser galiba. İstanbul'un sesleri, sesleri musicileri. evet, evet, evet. <gülüyor> ee, saray müziği, İstanbul'un kutsal müziği, İstanbul'da eğlence müziği galiba temalarını Çeşitli sundunuz. Temaları. <gülüyor> ...perküsyon konseri... ...yok yok yani İTÜ MİAM'ın... ...programını bence izleyiciler takip etsin... ...komşular ya da en azından... <gülüyor> ...evet evet... Ee, ...şey biraz önce belirttiğin gibi... ...hem ücretsiz... ...belki biraz insanları... ...üniversite binasının içinde olması korkutuyor olabilir... Kesinlikle. ...fakat MİAM'daki konsere geldik dediklerinde... ...aşağıdaki... E, güvenlikteki arkadaşlarımız... ...zaten yönlendiricilik yapıyorlar... ...çok değişik tatlar... ...değişik sesler, değişik tınılara ulaşmaları için... E, ben, bence çok e, kaçınmayacak fırsatlar sunuyor Miam. Evet herkese. teşekkür ederiz. <gülüyor> e, şimdi konumuz gereği kütüphaneye konuşacağız. Sizin müzik kütüphaneniz var. Müzik kütüphanesi de çok aşina olduğumuz bir alan değil. Yani şimdiki e, ben buraya kadarki konuklarıma baktığımda e, bugünkü konumuz farklı, türümüz farklı. Evet. Özlemci müzik kütüphanesi nedir? Ne yapıyorsunuz siz? Bize biraz yani ülkemizde durum nedir? Siz tek misiniz? Dünyada bu bilinen bir şey mi? Biraz... Giriş ya. yapalım mı böyle? Olur tabii yapalım seve seve Önce tekrar merhaba herkese ee, Müzik kütüphanesi nedir? Şimdi adı üstünde müzikle ilgili malzemelerin içinde barındırıldığı e, bir kütüphane düşünelim Peki bunlar nedir? Onu bir hayal edelim Ee, tabii ki kitaplarımız yine var her kütüphanede olduğu gibi referans kaynaklarımız ansiklopedilerimiz işte kitaplarımız biyografi kitapları bibliyografiler ve diğerleri ee, bunun ötesinde olmazsa olmazımız notalarımız var çeşitli boy ve ebatta işte minyatür skor diye adlandırılıyor veya çok büyük e, sayfaları basılmış e, notalar olabiliyor normal kitap boyutunda da olabiliyor Notalarımız var. Notaların dışında e, görsel ve işitsel malzeme diye büyük bir başlığın altında inceleyebileceğimiz neler var? CD'ler var, kasetler var, eskiden kalma VHS'ler var. E, başka ne var? DVD'ler var. Onları açacak alet edevatınız tabii, tabii, var. Tabi Tabii tabii tabii. <gülüyor> tabii tabii. Hatta işte geçenlerde onu ziyaretçilerimiz kısmında birazdan bahsederim. Hani bizim e, kullanıcı profilimiz kimdir diye böyle bir bakarsak. E, orada e, hiç kaset tanımayan, hiç plak görmemiş nesil var tabii yeni gelenler. <gülüyor> Onlara böyle müze gibi gösteriyoruz. <gülüyor> Bakın çocuklar bunun adı kaset. <gülüyor> i̇şte bu plak üstünde bir iğneyle e, döner ve ses çıkarır diye. E, değişik deneyimler yaşıyor insanlar da tabii. Onlar için değişik. Bizim için tekrar hatırlama oluyor. Harika. Peki hmm. Türkiye'de siz tek misiniz? Müzik kütüphanesi. Hmm, aslında şöyle. Tek izlersek çok iddialı oldu. Konumuzda ve duruşumuzda tekiz dersek hı hı. doğru Konservatuvar kütüphanelerimiz var Çok değerli konservatuvar Onlar galiba var. herkese mi açık değil farkınız o mu? Ee, hem da... öyle hem de içerik olarak hı hı. Bizim içeriğimiz yaptığımız çalışmaların uzantısı tabii Yani başka kütüphanelerde pek de rastlayamayacağınız çalış, Bizde yapılan çalışmaların ürünleri ...de bizim kütüphaneye geliyor. Bu çalışmalar hepsi çok özel çalışmalar. Yani biraz önce bahsettiğim İstanbul'un sesleri... ...kayıda alınıyor çalışma sırasında. Ve bu kayıtlardan da bir tane, iki tane NUSA... ...bize de geliyor kütüphaneye. İşte bu kayıtlara ulaşmak isteyenler... ...her kütüphaneden ulaşamıyorlar ama... ...Miyam'ın kütüphanesinde bizim kayıtlarımıza ulaşmak mümkün. Böyle bir ayrı ve güzel tarafımız var. Ee, özel bir konumumuz var. Evet, Türkiye'deki müzik kütüphaneleri arasında... Peki şimdi İTÜ'nün yani Miyam Kütüphanesi'ne detayları girersek öncelikle sizin elinize ne var ne yok internetten araştırma yapmak istediğimizi İTÜ <gülüyor> Kütüphanesi'ne bağlanıyoruz. Evet. Oradan bir katalog tarayabiliyoruz değil mi? Tabii tabii normal İstanbul Teknik Üniversitesi Kato, kütüphane sistemine giriş yapıldığı... da olduğu gibi, işte www.kütüphane.edu.tr adresinden veya bunun İngilizce işte .edu .tr adresinden hı hı. giriş yaptıklarında bir genel kütüphane sayfasına ulaşıyorlar. Buradaki seçeneklerin arasında taramalarda Miami e, Bölümünü seçebilirler. Sadece miyamdakileri görebilirler. Veya işte taramalarını daha çeşitlendirmeleri mümkün. O tabii biraz daha e, araştırma yöntemleri dersi kısmına giriyor bundan sonrası. Evet. Tamam peki. E, şimdi siz e, kütüphaneniz şöyle besleniyor dediniz. E, merkezin Miyam'ın ürettikleri... O, tabii. Öğrencilerin projeleri işte e, tahmin ediyorum konser belki kayıtları. Tabii. Şimdi onlar e, mutlaka geliyor. Onun dışında da satın alma var. Tabii teknik üniversitenin e, bünyesinde olduğumuz için teknik üniversite kütüphane bütçesinden de satın almalar devam ediyor. Onun dışında işte bağışlar geliyor. E, Peki o zaman baştan alacağım ben. Hı hı. Öncelikle e, kütüphane herkesi açık yani... İşte müzik alanında ilgi duyan hı hı. bir kişi sizi arayıp randevu alıp belki de... Randevuya da gerek oh. yok aslında. Şöyle, üniversite bünyesindeyiz. Onu altına özellikle çizmem lazım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuralları geçerli. Fakat Bursan Kütüphanesi ile yaptığımız, daha sonra herhalde değineceğiz hı, o konuya. Onu konuşacağız. Bir evet. protokol gereği. Bursan Kütüphanesi'nin tüm kullanıcılarına açık olma. Durumumuz söz konusu bu arada Borusan Kütüphanesi'nin tüm kullanıcılarını biz bilmediğimiz ve tanımadığımız için de bizi araştırma ve müzik araştırması için gelen herhangi kimseyi geri çevirmemek gibi bir politika e, yürütüyoruz biz, hı hı. şu evet. an için zaten bilgi arayan kimsenin önünde durmak gibi bir duruşumuz olamaz bilgi uzmanları olarak harika öyle Dergileriniz de var sizin. Tabii basılı dergilerimiz var. Bir de elektronik yayınlar var. Bizim şöyle ben hep kütüphanecilikte anlatırken şöyle anlatırım. Raflarda gördüğünüz kısım elle dokunduğunuz gözle gördüğünüz sayfaları çevirerek birebir bilgiye ulaştığınız kısım bir buzdağının bir iceberg'in. Denizin üstünde kalan kısmıdır. Ama şimdi yeni çağ kütüphanelerinde bir de elektronik kısmı var bunun. O i̇şte o buzdağının alt kısmı da o elektronik altyapımız. Teknik Üniversitenin e, büyük bilgi altyapısı tabii bize bu desteği sağlıyor. Umuyorum bundan sonra da hep sağlayacak. Tamam şimdi siz e, peki koleksiyonunuzu geliştirirken <gülüyor> oluşturduğunuzda... İşte sanatın sadece müzik sanatını yani sadece şu dönemlerini ele alıyoruz veya işte Hayır. müziğe dair her şeyi mi topluyorsunuz? Evet. Var mı öyle bir e, eleme hı hı. politikanız yoksa her konuya açık mısınız müzikle ilgili? Şöyle yani satın alma politikamız hocalarımızın ve öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda gidiyor zaten. Evet işbirliği var. Tabi. tabii. çünkü herkes kendi konusunun uzmanı ben bilgi belge konusunun kütüphaneciliğin uzmanıyım ee, kendi konumla ilgili evet yönlendirmeler yapabilirim ama bir etnomüzikoloji ya da e, klasik müzik konusunda ya da bambaşka bir konuda işte sonik sanatlar konusunda e, araştırma yapan bir kişinin uzmanlık dalı olduğu için onlardan gelen kitap talepleri bizim için önemli onlardan gelen talepleri değerlendirmeyi alarak e, dermeyi genişletiyoruz. Tamam. Hı hı. Şimdi o zaman ben sizden hı hı. E, öğretim görevlisi, ses tasarımı derse veren çok sevgili mimar, müzisyen Cevdet Erek. Cevdet Hoca, geliyorum. Evet, Cevdet Hoca sizde. Ben de e, çok sevdiğim Nekropsi hı hı. grubunun davulcusu da aynı zamanda hı hı. oradan bir parça seçtim. E, 2007'deki albümlerinde 10 yılda bir çıkardan RGS Şokta Buyurun. Miyam konumuz özlemle devam ediyoruz. Özlemcim sizin kütüphanenizi bir genel olarak konuştuk... bir de size güzel bir, nedir o birleşme oldu. Evet. Borusan Müzik Kütüphanesi tüm arşivini koleksiyonunu size devretti. Evet. evet. Ne oldu neler oldu? <gülüyor> Benim zaten Miyam'la tanışmam da böyle oldu. Bu projeyle birlikte başladı. 1 Nisan 2014 tarihinde ben Miyam'a geçiş yaptım merkezden. Hı hı. Ee, 4 Nisan 2014'te de e, Borusan'ın bütün malzemesi bize devredildi e, ve böylece serüven başladı. Aslında serüven benden bundan önce başlamış tabii. 2014 yılında Borusan Müzik Kütüphanesi e, kapanma kararı alıyor. Bundan önce biraz Borusan'dan bahsedeyim, 19, Borusan Müzik Kütüphanesi'nden bahsedeyim 1997'de Türkiye'nin ilk müzik kütüphanesi olarak kurulmuş evet. ve çok da güzel hizmetler vermiş. Çok saygıyla hala bahsediliyor. E, Teri bahsediliyor ve onunla birlikte çalışan bütün ekipten bahsediliyor. Buradan onları da sevgi saygıyla anıyoruz. E, çünkü onlar bu tuğlaları koymuşlar. Bizler de bütün tuğlaları bir araya getirip işte büyük bir eserler çık böyle çıkıyor ortaya. Bilgi böyle bir şey. E, kapanma kararı alıyor Borusan e, ve bu ...güzel kütüphane, koleksiyonunu ...nereye verelim araştırmaları içinde... ...çok şükür ki... <gülüyor> ...bize geliyor. Evet. Çünkü çok güzel... ben ...bence çok güzel bir deneyim yaşandı. Ee, sonrasında işte birleşme için... ...karşılıklı protokoller yapılıyor. Bu protokollerin içinde... ...işte kayıtların aktarımı... E, ...bu malzemenin taşınması... ...kim üstlenecek... E, ...kullanıcıların kimler olacağı... E, mesela çift nüsa yayınlar var çünkü iki kütüphanede müzik kütüphanesi e, aynı yayından üç tane dört tane beş tane rafta yer tutmasının sorun olabilmesi durumunda ne yapılacak yani üçüncü şahıslara devredilebilecek mi edilmeyecek mi bunlar hep madde madde e, protokolde üstünden geçirmiş ve üst, belirlenmiş durumda bunlar gereği bütün işlemler yapıldı işte ne yaptı mesela ne yapıldı ben size adım adım anlatayım Ee, ...malzemelerin devir işlemi tamamlandı, ee, 200 kadar falan koli vardı yanlış hatırlamıyorsam, iki oda dolusu... Ee, ...bu koliler önce tek tek açıldı, bu kolilerdeki yayınlarla bizdeki yayınlar karşılaştırıldı, çift nüsalar. Yakalanmaya çalışıldı Çab Tabi bu çift nüsalarda e, ISBN kodu diye bir şey vardır Kitaplarda yani bizim TC kimlik numaramız gibi Kitapların kimlik numarası International Standard Book Number'ın Kısaltılmışıdır e, Bütün kitaplarda bu olmadığı için Bazen tabi yine Çakışmalar da oldu bunlar zaman içinde Hala bile ayıklanıyor Ama büyük bir kısmı e, Yakalandı çift nüstaların bu yakalanan çift nüstalar çift nüstal kolileri halinde ayrıldı 20 yani ben yaklaşık sayılarla konuşacağım 20 bin yayın bize devredildi diye konuşursak bayağı, büyük. bayağı büyüktü 16 bin küsur e, yayın bize e, kayıtlı olarak geçti yani 16 bin küsurla 20 bin arası dublike vardı bunlar ayrıldı ve bekletilmeye başlandı e, daha sonra bu işlemler Biz e, Library of Congress sınıflama sistemi kullanıyoruz. E, Borusan da aynı sistemi kullanıyordu. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Yani sıfırdan kayıt yapmaktan kurtulmuş olduk. Kayıtlar üzerinde düzeltmeler yaptık. E, çünkü teknik üniversitenin e, sistemine uy uygunluğu sağlanması gerekiyordu. Yeni alanlar eklendi. Kullanmadığımız alanlar çıkartıldı. Bu 16 bin küsur kayıt. Hepsi tek tek elden geçti Tek tek etiketler oldu Peki e, yani müzik kayıtları Kitaplar Hı -hı. ve dergiler geldi ee, Değil mi ağırlık Notalar, olarak, notalar geldi, geldi. Tabii. Peki hani e, enteresan Size heyecanlandıran Tabii oldu Mesela bir gün bir koli açtık biz e, Nadir eserler çıktı üst, içinden e, Aslında e, bunlar kutulanırken ellerine sağlık yapanların hepsinin emeğine sağlık kimlerin elleri değdi bilmiyorum tabi bütün bu aşamalarda birçoğunun üstüne yazılmıştı içinde yani hangi koliden Hı -hı. hangi şeyin çıkacağı yani hangi materyalin çıkacağı ama yine bazı karışıklıklar olmuş üstündeki etiket düşmüş olabilir gibi bunu bilmiyorduk ne çıkacağını içinden nadir eserler yani eski Osmanlıca notalar ve bazı eski kayıtlar çıktı tabi bizi çok heyecanlandırdı daha enteresan ...ve daha büyük heyecan duyduğumuz bir koleksiyon... ...çok büyük bir koleksiyon değil ama bize bizim için prestij. E, Cemal Reşit Rey'in kendi evindeki kütüphanesinde kullandığı... ...kendi notaları CR e, koduyla e, ciltlerin üstünde. Bunlar da çıktı. arasında. Evet sürprizdi. E, bu bizim için büyük bir anlam ifade ediyor tabii ve prestijimiz bizim... Bir hafta ayrıca camlı bir bölmede e, bulundurmaktayız. E, güzeldi. Yani her gün ayrı heyecan. Her gün ayrı. Büyük yorgunluklar da yaşadık tabii ama bir, çok büyük keyifler yaşandı. İki kütüphane birleştiğinde 16.200-300'lerdeki e, 2000 kuruluş yılımızla 2014 e, Borusan'ın bize... Hı -hı, devirine Kendisiyle. kadar olan tarihlerdeki kayıt sayımıza 16.500'e yakın 16.600'lerde yeni kayıt eklendi. Yani kütüphanemiz aslında ikiye katlandı. Ee, bir kez daha teşekkür ediyoruz Boris Hanım. Peki dışarıdan gelen e, kişi şey, şunu da yapabiliyordu değil mi? Hani plak dinleyebiliyor gelip sizde. siz Hı -hı. bunu ya, ya da işte e, yani o şeyi unuttum ben... E, Araç gerici de kullanabiliyor kütüphaneye geldiğinde. Şu, Müziğini dinleyebiliyor. Tabii, şeyini, konserini izleyebiliyor. Tabii. Çalışmasını yapabiliyor. İsterseniz biraz e, iç mekandan bahsedelim. Evet. Mesela dışarıdan birisi bizim kütüphanemize ilk defa girdi. Nasıl bir ortamla karşılaşıyor. E, kapıdan girdiniz. E, önce karşınızda işte... Ödünç verme bankosu gibi küçük hı hı. bir bankomuz var Raflarımız var sağ tarafta Rahat oturulup rahatlıkla okuma yapılsın diye Koltuklu bir bölümümüz var Yanında masalı bir bölümümüz var İlk katımız kitaplar, referans kaynakları, notalar Ve daha çok basılı malzemenin olduğu bir kat Üste asma kat şeklinde bir katımız daha var e, Bu katta da CD'ler, DVD'ler e, ve diğer görsel görsel işitsel malzemeler var. Bu katta da bu malzemeleri kullanmamıza yardımcı olacak olan kaset dinlemeye, CD dinlemeye, kulaklıklı Çok bölümler, kararlarımız bulunmakta. Bu şekilde faydalanmaları mümkün. Harika. Ee, biz o zaman nekropsi ile e, bence bugün Cevdet Hoca'yı anarak Programı yavaş yavaş kapatalım Özlemcim. Kapatıyor mu? Geldin. <gülüyor> evet. <gülüyor> süremiz oldu geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ee, biz müzikle bence Miamı kapatalım. <gülüyor> i̇yi akşamlar diliyorum İyi akşamlar hepinize. <gülüyor> Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp Açık Radyo program destekçisi Açık Radyo program destekçisi olun